ve kulla bedağa zallala ve kulla zallatın fil nahr aadan yallah iya kum min evet muhterem kardeşlerim Riyazu Salihin adlı Kitabın İxlas babının dördüncü hadisi ve an abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Ansari rıdli Allahu anhumaa, kulla meğan Nabiye sallallahu aleyhi ve sallam fi gazatın, fakal إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا Ma seleknâ şîban ve lâ vâdiyan illâ ve hum me'nâ Evet. Muhterem kardeşlerim Ebu Abdullah Câbir İbn Abdullah el Ensarî radıyallahu anhuma diyor ki Bizler Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile bir savaşta idik. Allah Resûlü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Medine'de yani arkamızda diyor Medine'den çıktıktan sonra savaş için arkamızda Medine'de kalan yani bizimle beraber savaşa katılamayan öyle kimseler vardır ki sizler her ne kadar yürüseniz yürüdüğünüz her yolda yürüdüğünüz her adımla birlikte her ne kadar bir vadi geçseniz o yolda nedir? Muhakkak ki o Medine'de size katılmayan kardeşleriniz sizinle birliktelerdir. Onlar onların sizinle beraber olmasını engel olan şey nedir? Onların hasta olmalarıdır. Ve başka bir rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "İlla sharekukum fil ecir." Muhakkak ki onlar size ecir olarak ortaklardır. Buhari'nin Enes'ten gelen rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Enes diyor ki biz Tebuk Savaşı'ndan Allah Resulü Aleyhisselam ile birlikte Tebuk Savaşı'ndan geri döndük. Allah Resulü Sallam dedi ki Medine'de geride bizimle beraber gelemeyen öyle insanlar öyle topluluklar var ki sizler her ne kadar bir e, patikaya bir dağ yoluna girseniz veya bir vadiye girseniz Muhakkak ki onlar bizimle birliktelerdir. Onları nedir? Şer'i özürleri onları bizimle beraber gelmemize, gelmelerine engel olmuştur. Hadisin manasına gelince kardeşlerim, bir insan salih bir amel yapmaya niyet eder. Ancak onu yapmasına engel olacak bir şey olursa yani onu yapamaz ise nedir? Muhakkak ki ona niyet ettiğinin ecri vardır. Yani salih bir amel iyi bir amel yapmaya niyet eder. Ben şöyle yapacağım diye hayırlı bir işe niyet eder. Ancak o işi yapamaz ise Allah Azze ve Celle ona niyetinin ecrini verir. Hadisten çıkartılan manalardan bir tanesi. Ancak Bu nasıldır? Eğer daha önce yapa geldiği bir amel ise Sürekli yapa geldiği bir amel Fakat sonradan onu şer'i bir özür ona engel olmuş ise hastalık gibi veya daha başka cenaze gibi olmuş ise o zaman ona ne yazılır? Hem amelinin yani onu yapmış gibi hem de niyetinin ecri yazılır. Yani burada ayırt edilmesi gereken iki şey var. Bir niyet ecri, iki amel ecri. Eğer insan... Salih ameli yapmaya niyet ediyor. Ancak onu şer'i bir özür yap, onu yapmasına hastalık gibi veya başka özrü yani şer'i bir özür engel oluyorsa birincisi ona nedir? Niyetinin ecri vardır. İkincisi eğer sürekli yapa geldiği bir iş ise o Allah azze ve celle ona hem onun niyetini hem de o ameli yapmış gibi ecir alır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, "İfâ mırda alabdu, ou safar, kutib alhu, مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. Bir kul diyor, hasta olur veya yolculuğa çıkarsa, tıpkı onu hasta şey sağlığında ve yolcu değilken, yani mukimken yaptığı gibi ecir alır. Biliyorsunuz. İnsan yolculuğa çıktığı zaman namazı ne yapar? Kısaltır sadece iki rekat namaz kılar. Veya hasta olduğu zaman e, sağlığındaki gibi ibadetleri ne yapamaz yapamayabilir. Örneğin namazı yatarak veya hiç yapaması imayla kırmak zorunda dahi kalabilir. İşte öylelerine Allah Azze ve Celle sağlılıklı iken ve mukimken yaptığı amel gibi ne yapacaktır? Ecrini tam olarak verecektir. Hayrı isteyen, temenni eden ve ona hırslı yani hayrı yapmaya hırslı olan birisi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam bir hadisinde diyor ki İhriz ala ma yenfak Fela ta'ciz. Sana faydalı olan şeylerde ne yap? Hırslı ol, hırs göster. Fela ta'ciz. Ve sakın diyor acize düşme. Bugün toplum olarak insanımızın hırslı olduğu şeylere bir baktığımız zaman gerçekten insan oldu dünyada dünyalık mal kazanmada ne kadar da hırslıdır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ihris ala mayen Sana faydalı olacak şeylerde hırslı göster. Hırs göster. Fela la ve sakın diyor acize düşme. Ve izâ asâbetke şey'un ve sana bir şey isabet ettiği zaman levkâne keda وَكَذَا keda ve وَكَذَا Şayet ben şöyle şöyle yapsaydım böyle böyle şey bir şey başıma gelmedi, gelirdi veya gelmezdi deme diyor. فَاِنَّ لَوْ يَفْتَحُ عَمَلَ şeytandır. Çünkü lev yani şayet eğer böyle yapsaydım, eğer böyle yapsaydım böyle olmazdı gibi laf ne yapacaktır muhakkak? Şeytana, şeytanın ameline sana kapı açacaktır. Eğer hayrı murat ettiği şey o hırslı olduğu şey yapmaya sürekli adet edin, adet haline getirdiği bir şey ise o zaman ne yapacaktır? Ve bunu da e, yapmasına herhangi bir şer'i bir şey özürse engel olmuş ise o zaman Allah Azze ve Celle ona kamil olarak yani tıpkı o işi yapmış gibi ecir ver. Gerçekten Allah Azze ve Celle'nin fazla kullarına fazla çok büyük kardeşlerim. Meselen, misal olarak verecek olursak, bir kimse sürekli cemaatle namaz kılmayı adet haline getirmiş. Beş vakit namazı gidiyor, ezanı duyduğu zaman cemaatle camide ne yapıyor? Kılıyor. Bir özrü oldu, yani uyuya kaldı veya bir cenazesi oldu veya da unuttu. Ve o anda ne yapamadı? Camiye gidemedi. O zaman Allah Azze ve Celle ona camiye gitmiş, cemaatle beraber namaz kılmış gibi ne yapacaktır? Ona ecir verecektir. Mesela insan gece namazı kılmayı adet haline getirmiş birisi. Gece yine uykusu veya başka bir şeyi ona engel olmuşsa yine Allah Azze ve Celle ona ecrini tam olarak verecektir yine ayın her üç gün, ayda üç gün her ayın üç günü oruç tutmayı adet haline getiren birisi de eğer herhangi bir sebepten dolayı şer'i bir sebepten dolayı yine oruç tutamamışsa yine Allah Azze ve Celle ona muhakkak ki hem niyetinin hem niyet olarak hem de e, yapmış olduğu amel neticesinde ona ecrini iki kere verecektir. Ancak Sürekli yapa geldiği bir amel değil ise, mesela e, gece namazı sürekli kılmıyorsa, e, sürekli cemaatle birlikte namaz kılmıyorsa mescitte, camide veya oruç tutmuyorsa her ayın üç günü yani nafile olarak. O zaman niyet ettiği eğer buna da niyet etmiş ise ve yapamamışsa sadece ve sadece nedir? Niyetinin vardır amel yoktur. Çünkü yapa geldiği bir iş değildir. Peki bunun delili nedir? Ana allahu anhum. Kâluyar Rasulullah. Sâbâqana âhâlât Sahabeden fakir olan insanlar Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'a gelip diyorlar ki: Ey Allah'ın Resulü içimizde zengin olanlar, bütün hayırları aldılar götürdüler. Çünkü onlar sadaka veriyorlar. Müslüman olanlar Müslüman olan köleleri satın alıp ne yapıyorlar? Azat ediyorlar. O yüzden bütün hayırları toplayıp gittiler. Evet kardeşlerim insanların o zamanki hırslarına bakın. Allah Azze ve Celle'nin kul hayrat hayırda yarışın ayetini emrini nasıl anlıyorlar, nasıl yerine getiriyorlar. Müslüman kardeşlerinin yapa geldikleri hayırları kendilerinin yapamaması onlara ne yapıyor? Kendi kendilerine bir eza veriyor. Onlar hayır yapıyor, biz neden yapamıyoruz ey Allah Resulü? Onlar ecilleri alıp götürüyorlar, biz ise ne yapamıyoruz? Alamıyoruz onların aldığı gibi bir ecri. O zaman diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, bir <gülüyor> Size öyle bir şey haber vereyim mi ki onu yaptığınız zaman sizleri hayırda geçen insanlara ne yapabilirsiniz erişebilirsiniz ve hiç kimse de onu yapmadığı müddetçe sizin ulaştığınız hayra ne yapamazlar? Ulaşamazlar. Ve diyor ki Allah Resulü Selam her farz namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu Ekber derseniz onların yapmış olduğu amelin ecrine kavuşmuş olabilirsiniz diyor. Onlar da ne yapıyorlar? Bunu yapıyorlar. Aradan bir zaman geçtikten sonra... Zenginler de bunu öğreniyor ve onlar da yapmaya başlıyorlar. Ve geliyorlar diyorlar ki Ey Allah'ın Ressulü, zengin olan kardeşlerimiz senin dediğini bize, senin dediğini duydular ve onlar da tıpkı bunun gibi yapmaya başladılar, bizim gibi yapmaya başladılar. O zaman Allah Ressulü Aleyhisselam diyor ki, "Daleke fazlullahi yütihi bu Allah'ın fazlıdır. dilediğine verir. Ve gerçekten sahabe hayırda yaraşan insanlardı. Hep hayrı isteyen insanlardı. Yani ortada yapılabilecek Allah'ın rızasına kavuşturabilecek kendisini cennete yaklaştırabilecek ne kadar amel varsa hepsini yapmak için ne yapıyorlardı uğraşıyorlardı. İşte bu Allah'ın fazlıdır. ''Yu'tihime yaşa'' diyor Allah Resulü Sellem. Bu Allah'ın fazlıdır o dilediğine verir diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam onların yani o fakir sahabelerin onları sizin amel, amelinin ecrini alacaksınız demiyor. Ya onlara muhakkak ki niyetlerinin ecri vardır. Allah azze ve celle onlara niyetleri nispetinde ne yapıyor? Ecirlerini veriyor. O yüzdendir ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kendilerine mal verdiği ve onların da subulul hayır yani hayır yollarında harcadığı bu insanlar ne yapıyor? Ve diyor ki fakir olan insanlar niyetlerince şayet diyor لَوْ اَنَّ لِي fihi mitle لَعَمِلْتِ mitle مِثْلَ عَمَلِ فُلَانٍ eğerdir şayet benim de falan gibi bir malım olsaydı falanca kadar çok malım olsaydı muhakkak ki Allah yolunda ben de ne yapardım infak ederdim diye ne yapıyor içinden böyle bir salih niyet geçiriyor o zaman Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَاَجْرُهُمَا سَوَاد o zaman o niyeti üzeredir ve onun ikisinin ecri de nedir eşittir yani bu ikisi de yani birisinin malı var Allah yolunda infak ediyor. Diğerinin ise fakir Allah yolunda infak edebilecek bir malı yok. İkisi de bir şeyde ortak nedir? Niyette ortak. O da niyetinin ecrini alıyor o da niyetinin ecrini alıyor. Yalnız malı olup da infak eden adam ondan amelinin fazla olarak ne yapıyor? Bir de amelinin ecrini sevabını almaktadır kardeşlerim ayrıca, e, ayrıca e, bu hadiste çıkartılması gereken hükümlerden faydalardan bir tanesi de her kim diyor Allah yolunda savaşa çıktığı zaman veya cihada çıktığı zaman cihat derken kardeşlerim kelime olarak sadece savaş ne yapılmamalı anlaşılmamalı bizim bile buraya bir gelişimiz nedir aslında Allah yolunda bir cihattır bir mücadeledir çünkü Allah'a yaklaştıracak her şeyde mücadele etmek nedir Allah yolunda yapılan bir cihattır bir uğraşıdır Allah'ın cennetine yaklaştıracak her adım nedir bir cihattır o yüzden atılan her adımı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor bir ecir olarak sayıyor çünkü ne diyor sizin yürüdüğünüz her yolda attığınız her adım siz bir vadiye girseniz, bir dağ yoluna, bir patikaya girseniz muhakkak onlarla sizinle nedir? Ecillerinde ortaktırlar diyor. Yani attığınız her adımda. Çünkü onlar kalpleri onların kalpleri sizinle beraber. Yani ne kadar Medine Medine'de evlerinde de olsalar ancak onların onların sizinle birlikte gelmenizi engel olan tek şey nedir? Onların sizinle beraber gelmelerine ancak hasta olmalarıdır, özürlü olmalarıdır. Diyor. O yüzden onların da ecirleri sizinle beraber ortaktır. Demek ki Allah yolunda atılan her adımın muhakkak neyi vardır? Ecri vardır. Nitekim bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Bir insan diyor evinde güzelce abdest alır. Abdestini güzelleştirir. Sonra da mescide çıkar. Ve sadece ve sadece mescide gitmesinin tek bir amacı vardır. O da ne için nedir? cemaatle beraber namaz kılmaktır. Onun attığı her adımda muhakkak bir ecir vardır. Yine her attığı adımda ne vardır? Günahını silme vardır. O yüzden Allah yolunda atılan adımlar nedir arkadaşlar? Çok önemlidir. Evet. وعن أبي يزيد مع ابن يزيد ابن الأخنص رضي الله عنهم وهو أبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيتها بها فقال والله ما إياك أرد Fahasamtuhu ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem feqal lekama nawayta ya yezid ve lekama akhadhta ya ma'an. Evet. Abu Yezid Ma'an ibn Yezid ibn el-Ahnas diyor ki Babam Yezid sadaka vermek için ne yaptı? Dinarlar çıkardı malından belli bir mal çıkarttı ve Mescitte bir adamın yanına koydu ki onu mescitte ihtiyacı olan fakir sahabeleri yapsın? Dağıtsın. Sonra ben yani diyor ki Yezid sonra ben de gidip babamın o koyduğu sadaka olarak dağıtılmasını emrettiği maldan gidip bir miktar ben de aldım. Çünkü ona ihtiyacım vardı diyor. Sonra babamın yanına geldim. E dedim ki işte baba senin mescide dağıtılması için sadaka olarak bıraktığın maldan ben de aldım Sonra diyor ki sahabe ben bunu kerik gördüm yani ben bundan hoşlanmadım. Çünkü ben oraya o malı oğlumun alması için değil fakirlerin alması için bıraktım diyor. Sonra ben bunu muhakkak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a soracağım dedi diyor. Sahabeye bakın ki arkadaşlar başlarına ufak bir şey geldiği zaman hoşlanmadıkları ne yapıyorlar hemen gidip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme danışıyorlar. Allah Resulü Sellem diyor, diyor ki لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدٍ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا maan. Ey Yezid senin niyetin neydi? Bu malımı mescide bırakacağım ve insanlar ondan fakir olanlar ondan ne yapacaklar? İstifade edecekler. Ondan yararlanacaklar. Ey Ma'an diyor yani oğluna dönerek Yezid'in oğluna o maldan aldığı da nedir? Aldığında muhakkak senindir ki Yezid'in niyeti ne ise e, eline geçecek de nedir? Muhakkak odur diyor. Evet. İmam Nevevi Rahimullah bu hadisi zikretmekle kardeşlerim e, Ma'an İbni Yezid e, ve babasının kıssasında ne yapıyor? E, Yezid e, Yezid'in babası bir mal çıkartıyor. Bir adamın yanına bırakıyor mescitte ve fakirlere sadaka verilmesi için oraya ne yapıyor? ondan sonra bırakıyor. Sonra oğlu maan geliyor. Ve onu ne yapıyor? O maldan alıyor. Belki de o e, yanına koyduğu malı bıraktığı adam nedir? Onun oğlunu bilmiyor, tanımıyor. Veya da onun oğlunun ona ihtiyacı, o paraya ihtiyacı olduğu için ne yapıyor? O maldan ona da veriyor. Ve bu haber kendi e, babasına ulaştığı zaman Nezide ulaştığı zaman diyor ki ben bu maldan senin almanı irade etmedim ben bunu istemedim yani bu maldan senin almanı istemiyorum bu sadakadan ben ancak bu malla nedir fakirlerin yani senden başka diğer fakirlerin almasını istiyorum diye ne yapıyor ee, niyetim buydu diyor. O zaman Allah Resulü Aleyhisselam "Leke ya man leke ya Maan ma Ey yezit senin niyetin neyse senin eline geçecek odur. Eymağan diyor onun oğluna hitaben. O malda ne yaptır? Muhakkak senindir diyor. Evet. Eline geçecek yani senin niyetin ne ise eline geçecek odur sözü. Nedir? Daha önce geçtiği gibi. innemel a'malu bin niyat. Muhakkak ki amellere göredir. hadisini nedir? Mutabıktır kardeşlerim. Eğer insan bir hayrı murat ederse muhakkak eline geçecek de nedir? Ancak ve ancak odur. Çünkü Yezid bu malları vermekle mescide bırakılıp dağıtılmasını istemekle aslında niyeti oğlu değildi. Ama Yezid o ecre ne yapmıştır? Muhakkak e, ulaşmıştır. Çünkü oğlu da o, e, o sadakaya ihtiyaç duyan insanlardan bir tanesiydi kardeşlerim. Yine bu hadiste anlaşılması gereken şeylerden bir tanesi de kardeşlerim, e, muhakkak ki insana niyeti neyse, ecri, e, niyeti neyse eline geçecek. Odur ve onun da ecrini ne yapacaktır? Niyet ettiği için yani salih bir şeye, hayırlı bir şeye niyet ettiği için muhakkak onun ecri de vardır kardeşlerim. Peki, İnsan bir şeye niyet eder, hayırlı bir şeye. Ama onun hilafı yani zıttı meydana gelirse o zaman yine onun ecri var mıdır? Eline geçecek bir hayır var mıdır? Şimdi bir insan zekat verecek. Zekat kimlere verilir? İhtiyaç sahibi, fakirler, miskinlere. Evinde yiyeceği olmayan Yani genel olarak topladığımız zaman fakirlere verilir. Bir insan götürüyor malını zekatı olarak zengin bir insana bırakıyor. Zengin insan ona ihtiyacı olan insan mıdır? Değildir. Allah'ın saydığı sınıflar içerisinde midir? Yani zekatı hak eden insanlardan bir tanesi midir? Değildir. Zengin. Peki insan olun eline onu bıraktığı zaman onun ecrinini alır mı? Veya onun üzerinden zekat farziyeti düşmüş olur mu? Evet. <gülüyor> Müftümüz olur dedi. <gülüyor> şey olmaz dedi. Değil mi? Şimdi ee, o niyetine göre onu çıkardığı için inşallah o kabul edilmiştir zekat da onun üzerinden düşmüştür. Şimdi şöyle daha önce de başka hadisler de var. Şimdi adamın niyeti zekatını çıkartmak olduğu için biz ne diyoruz? O adamın zekatı e, nedir? Niyet ettiği olduğu için zekatı yerine bu e, zekat niyetini ne yapmıştır? E, kabul edilmiştir. Çünkü o e, niyetinde bu malı yani bu zekat malını hak eden insana vermeyi temenni ettiği için nedir? Bu ondan geçerlidir ve ondan nedir? O niyeti neyse eline geçecek de odur. Hadisi gereğince bu kabul edilmiştir diyoruz. Yine bir insan bir evi küçük bir evi Allah için vakfetmek istedi. İçindeki niyeti bu. Ama işaret ederken yine kendisine ait büyük bir evi, bir şatoyu, bir sarayı işaret etti. O zaman biz deriz ki o insanın niyeti neydi? O küçük evi vakfetmekti, Allah için vakıftı. O yüzden dilini söylediği şeyi biz kabul etmeyiz ve kalbinde asıl niyeti olan o küçük evi, o yeri vakfetmek olduğu için biz deriz ki o küçük ev onun için Allah için nedir? vakıftır. Yine bir insan bir cemaatin içerisinde bulunuyor. O cemaat hacca niyet ediyor. Ama insanın öbür o şahsın kendisi nedir? Umreye niyet etmek istiyor. Ama diliyle lebeyke haccen, hac için niyet ettin diyerek ne yapıyor? Söylüyor. Ama o insanın kalbinde ne vardır? Umre vardır. O zaman biz deriz ki bu adam gider, umresini yapar Ondan sonra umreden çıkar saçını tıraş ederek ve o insanın nedir niyeti odur deriz. O yüzden insanın niyeti ne ise nedir eline geçecek sadece ve sadece odur deriz kardeşlerim. Yine bu hadisten çıkarılacak derslerden bir tanesi de bir insan ne yapabilir oğluna sadaka verebilir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buna ne yapıyor hadiste geçtiği gibi herhangi bir şey herhangi bir itirazda bulunmuyor. Yine gelen bir rivayette Abdullah İbni Mesud'un hanımı Zeynep radıyallahu anha malından bir şeyleri sadaka olarak vermek istiyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki bizim benim mi diyor senin oğlunun başkasından buna daha çok ihtiyacımız var diyor. Biz bu sadakaya başkalarından daha fazla e, hak sahibiyiz diyor. Çünkü kendisi fakir birisi Abdullah İbn Mesud radıyallahu an. O zaman diyor ki Zeynep, e, o zaman diyor ben bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soracağım diyor. Allah Resulü selam diyor ki Sadaka İbn Mesud, zevcuki ve veladuki aḥaqqu men taṣaddaqti bihi aleyhim. Çünkü diyor senin kocan ve senin oğlun başkalarına nazaran senin sadaka vermene daha çok nedir? Layıktır diyor çünkü onlar ihtiyaç içerisindedir buyuruyor Allah O yüzden insan kendi oğluna hanımına e, ne yapabilir? Sadaka olarak verebilir. Zaten diyor Allah Resulü Aleyhisselam senin diyor e, sofradayken Hanımının ağzına verdiğim bir lokma bile nedir? Senin için bir sadakadır. Buyuruyor Allah Resulü. Allah Resulü. Allah Resulü. Evet. Ve an Ebi İshak, Sa'd ibn Abi Vakkas, Malik ibn Uhayb, an Abdi Menaf, ibn Zuhra, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lüeyl Kureşi, az Zuhri, radıyallahu an, ahadil aşaratil meşhud, لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجعني اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني, ولا يرثني إلا ابنة لي فأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أنتظر ورثتك الأغنية خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في في في في, في, في, في, في قال فقلت يا رسول الله أخل أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبدغي به وجه الله إلا ازدت به درجة مرفعة ولعلك أن تخلف حتى تنتفي حتى ينتفها بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن yersi <gülüyor> lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inmate bi Mekke muttefakun aleyh Sa'di ibn-i Ebi radıyallahu anh diyor ki, ki kendisi cennetle müjdelenen 10 sahabeden bir tanesidir kardeşlerim bizler diyor Mekke'ye gittiğimiz zaman ben hastalandım ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni hasta ziyaretine gitti diyor ben dedim ki ey Allah'ın Resulü ben malı olan bir insanım ve görüyorsun ki ben hastalandım ve yatağa düştüm. Ve benim diyor minasımı bırakacak kızımdan başka kimse yoktur diyor. O yüzden malımın üçte ikisini sadaka olarak vereyim mi diyor Allah ibn-i Ebu Vakkas. Allah Resulü Selam hayır diyor. Peki yarısını sadaka olarak vereyim mi? Allah Resulü hayır diyor. Peki üçte birini sadaka olarak vereyim mi? O zaman Allah Resulü Selam gene üçte bir de verir nedir? Çoktur diyor. Ve senin mirasçılarını zengin olarak bırakman yani malını onlara bırakman onların fakir olarak insanlara el açır şekilde bırakmandan çok daha nedir? Hayırlıdır diyor. Sen ki diyor Allah'ın veçhini yani bu ne demektir kardeşlerim? Yani cennete girip Allah'ın veçhini, Allah'ın yüzünü görmek için yaptığın her amelde muhakkak senin için ne vardır diyor. Ecir vardır diyor. Evet. Hatta e, öyle ki diyor hatta hanımına e, hanımına ağzına verdiğin bir lokmadan dahi diyor senin muhakkak ki ecir, ecir vardır diyor. Evet. Evet. Ondan sonra diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam sen diyor daha uzun yıllar yaşayacaksın ve diyor seninle bazı kavimler bazı topluluklar fayda görecek ve bazı insanlar da senden dolayı ne yapacaktır? Zarar görecektir diyor. Sen bazı insanlara da yani Müslüman olmayan müşriklere de zarar vereceksin diyor. Ondan sonra diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam Allah'ım sen onların hicretlerini tamamla ve onları Topukları gerisi ne yapma geri çevirme diye ne yapıyor? Ee, onlara dua ediyor. Evet kardeşlerim. Hadiste gerçekten e, faydalanacak baya bir konu var, faydeleri var. E, Allah izin verirse bunu da inşallah e, gelecek dersimize işlemeye çalışırım Allah izin verirse. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi alâ kilâmin ve âhirid devâna.